「みなさん」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 私たちの ن 生日のため、so、にた、私たちの誕生日のために、私たちの誕生日のために、私たちの誕生日のため ي 私たちの誕生日のために、私たちの誕生日のために、私たちの誕生日のために、私たちの誕生日のために、私たちの誕生日のために、 Bugün itibariyle 694 numaralı rivayetteyiz. Evet. Enes radıyallahu anh. Evet. İbn-i Abbas anlatarak demiştir ki radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi şu duayı bize öğretirdi. Allah'ım cehennem azabından sana sığınırım. Kabir, kabir azabından sana sığınırım. Mesih Teccal'in saptırmasından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün saptırıcı fitnesinden sana sığınırım. Kabrin sıkıntısından da sana sığınırım. Amin. Amin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabe radiyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize tıpkı Kur'an'dan bir sure öğretilmiş gibi bize bu duayı öğretti. Kardeşlerim bu dua bir Müslümanın なまずんだいけん、たひやとおとるどーざまん、やに、せらんどんんんじゃ、おこませぎれけん、どあらららん、ぴゅったんにしだし。 コブル。 ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Namaz kılan bir Müslümanın muhakkak bu dört şeyi ezberlemesi ve okuması gerekir kardeşlerim. Çünkü İmam Nevevi Rahimullah'ın da dediği gibi birçok alim bunun namazda okumanın farz olduğunu dile getirmişler. Hatta İmam Nevevi Rahimullah oğluna bunu okumadığı takdirde namazını tekrar iade etmesini söylemiştir. En iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Bu tür gelen dualar kardeşler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tekrar ettiği ve bazı alimlerin de dediği gibi okumanın farz olduğu dualardan bir tanesi demiştir alimlerimiz. Yani namazda teşehhüte oturulduğu zaman öncelikle Ettehiyyatü Lillahi ve Salatü ve Tayyibat dini, bilinen tahiyyat duası ardından Allahümme salli Ve Allah'um ve barik dediğimiz salli ve barik duaları ve arkasından da bu dört şeyden yani kabir azabından ölümün ve hayatın fitnesinden cehennem azabından ne yapardı ve sonuncusu da ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım diyerek tabii ki de Arapçasından ezvelli yerek Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bu dört şeyden sığınmadıkça ne yapmazdı asla ve asla namazını bitirip selam vermez idi. Ve daha sonra Allah Resulü bundan başka yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazda iken selam vermeden önce okuduğu başka dualar da vardır. Ayrıyeten buna izafe olarak namazda iken bir Müslümanın selam vermeden önce yapmış olduğu dua Allah katında kabul edilen dualar dua yeri ve mekanı olarak kabul edilen yerlerden bir tanesidir. O yüzden bir Müslümanın yine namazda iken selam vermeden önce duaın çoğaltması da nedir? Müstahaptır, güzeldir, yapması gereken şeylerdendir. Ama özellikle Allah Resulü Aleyhisselatüsselam'ın bu tip gelen duaları ne yapması muhakkak ezberlemesi ve okuması gerekir. Bir önceki dersimizde olduğu gibi Allahumma inni ala rikke Seni mem, seni sana e の言葉 a s うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、n の言葉を k うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言 e r e k m e k t e d 私の言 e bir m 私 s 言葉 m 言うと、n da d を言うと、私の言葉を言うと、私の言 a m i m と、私の言葉を言うと、私の i 葉 e 言 i n 私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言 e と、私の言葉を言うと、私 a 言葉を言うと、私の言 a を言うと、私の言葉を言うと、私の言うと、私の言 k と、 Kur'an'dan Fatihah suresini ezberlere ezberlediği gibi bu tür duaları da ezberleyip okması gerekir. Bu da bir Müslümanın dinine karşı samimiyetinin ciddiyetinin bir göstergesidir. Yani bir Müslüman ben ezberleyemiyorum lafı nedir? Aslında bir yerde samimiyetsizliğin ciddi ciddiyetsizliğin bir göstergesidir. Eğer hakikaten yapamıyorsa o ona diyecek bir sözümüz yoktur. ama daha önceki dersimizde de dediğimiz gibi günde bir harf bile bir kelime bile öğrense ki kısa duaalardır bunlar nedir 3-5 günde en fazla çat, hani derler ya da çatlasın ezberleyece duaalardır Allah Azze ve Celle hepimize bu duaaları ezberleyip yerli yerince kullanmayı bizlere nasip etsin çünkü burada neden yani Fars hükmünde vücut hükmündedir denildiği zaman Çünkü rivayette sahabedir ki tıpkı Allah Rəsulü səlem Kur'an'dan bir sure öğretirmiş gibi bize bu duayı öğretti. Bu da nedir? Bu duanın önemini arzeden şeylerden sözlerden bir tanesidir. Ve yine Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam bu lafızla gelen biliyorsunuz istihare duası vardır. Yine sahabe o duanın başında. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bize tıpkı Kur'an'dan bir suyu、sure、öğretirmiş gibi ne yaptı? Bize istihare duyasını öğretti ki iki rekat namazı vardır. Daha sonra da istihare duyasını okumak vardır ki hakikaten önemli bir meseledir. Yani kulun Rabbisine sığınma, ondan talep etme, yaptığı işin hayrını istemedir ki önemli bir meseledir. Evet. 695 Ne yapmasa dağılantan ibaret edildiğine göre o şöyle demiştir. Annemin kız kardeşi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi olan teyzem Memnana dağılantının evinde geceledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp tuvalet ihtiyaçını gördü. Sonra ellerini ve yüzünü yıkadı. Sonra uyudu. Sonra kalkıp su kabına kırbaya giderek onun bağını su almak için çözdü. Sonra iki abdest arası ne hızlı ne yavaş bir abdest aldı. Suyu çok harcamadık. <Gülüyor> abdesti mükemmel aldı. Sonra namaza durdu. Kendisini gözetlediğimi fark etmesinden hoşlanmadığını anladığımda kalktım. Ben de abdest aldım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yine kalkıp, kalkıp namaza durdu. Ben de sonunda namaza durdum. O benim elimden tutup beni sağ tarafına dolaştırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazında 13 rekat olarak tamamladı. Sonra yanı üzerine yatıp uyudu. Öyle ki soğuk. sormaya başladı. Zaten oyduğu zaman solurdu. Sonra müezzin Bilal radallahu anh onu namaza çağırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest almadan namaz kıldı. Ettiği duada şu vardı. Allah'ım kalbime nur ver, kulağıma nur ver, sağıma nur ver, soluma nur ver, üstüme nur ver, altıma nur ver, önüme nur ver, arkama nur ver ve benim nurumu arttır. Allah'ım. Amin. Evet kardeşler hakikaten bunlar çok önemli duaalardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini öğrettiği duaalardır bunlar. Biliyorsunuz birçok rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben diyor günde yüz defa Rabbi metve istihfarda bulunurum. Bütün günahları bağışlandığı halde Allah Resulü Salallahu Aleyhi Vesselam'ın bu tür duaalarda bulunması öncelikle onun tevazu sunu Ve ikinci olarak da ümmetine bunu öğretmesi manasına gelmektedir. Ve birinci görevi biliyorsunuz. وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاخِ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana düşen ancak ve ancak tebliğ etmektir. Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin birinci görevi tebliğ etmekte. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en güzel şekilde ümmetine eksiksiz bir şekilde... Dini tebliğ etmiş ve bizi gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir şekilde bir din üzere bırakmıştır. Ve gelen bu dualarda konumuz dualarla alakalı bütün bu dualarda tevhidin özünü en güzel şekilde vermiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine böyle rivayette diyor ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Allah Resulüesselam'ın hanımı Meymun'a radıyallahu anh'a Abbas, e, İbn-i Abbas radıyallahu anhu'nun teyzesiydi. Annesinin bacısı. Diyor ki onları ziyarete gittim. Onların yanında geceledim.、Ki、gecelemesinin bir tek sebebi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gece ibadetini öğrenebilmek için geceliyor. Ve gecenin bir bölümü geçtiğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yatağından kalktı diyor. Elini yüzünü yıkadı. Sonra yıkadı. Tekrar uyudu diyor. Daha sonra tekrar kalktı diyor. Ve kırbasından yani deriden yapılmış su、e, tasından veya su、e, kabından onun ağzını iple bağlanmış ağzını açtı. Ve abdest aldı. Daha sonra namaza durdu diyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. Ben de diyor hemen kalktım ve onun yanına. hemen aptes aldım ve hani hemen onun sol tarafında namaza durdum ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam beni fark edince hemen beni elimden tuttu ve sağ tarafına geçirdi kardeşlerim burada bir kişi yani iki kişi namaza durduğu zaman bir tanesi imam diğeri ona uuyorsa yani cemaatse sünnet olan imamın Cemaat olan, ona cemaat olan tek kişinin imamın nedir? Sağ tarafında bitişik bir şekilde durmasıdır. Bizim yaşadığımız toplumda bunu nasıl yaparlar? İmam önde durur, ona tek kişi uyan cemaat hemen bir adım onun sağında gerisinde durur. Halbuki bu rivayette de geldiği gibi Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sol tarafında duruna, duran İbn Abbası, radya Allahu anhumay ne yapıyor? Eviyle tutuyor ve sağ tarafına hizasına getiriyor. Bu da gösteriyor ki bir kimse imam olup onun yanında cemaat olan kimse hemen yanında durması sünnet olan hareket budur. Ve aynı zamanda namaz içerisinde yapılan basit hareketler yani oradan oraya hareket etmesi gibi neymiş namazı bozucu hareketler değildir. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Ebnü Abbâs aradığı Allahu anhumayı solundan tutuyor ve yürür bir şekilde ne yapıyor? Sağ tarafına getirerek o şekilde namazına devam ediyor. Daha sonra gece namazında Allah Rasulü Aleyhisselatuhüssem gelen rivayette on üç rekat namaz kıldı diyor. Neden on üç rekat? Allah Rasulü Aleyhisselatuhüssem bunun on bir rekatı nedir? Gece namazdır. Sekiz rekatı gece namazı. üç rekat vitir daha sonra geceye yakın olduğu için iki rekatta Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem evinde sabah namazının sünnetini kılıyor ondan sonra rivayette geldiği gibi sağ tarafına uzanıyor ta ki Bilal Habes'i Rəbiyyallahu Anhu sabah ezanını okuyup sabah namazı için mezide çıkana kadar rivayet bu şekilde yani on bir rekat Normal 13 rekatın gelmesinin sebebi de bu. 11 rekat artı 2 rekatta sabah namazının nedir? Sünnetidir kardeşler. Ki Allah Resulü Aleyhisselatuhis Selam, Ayşe namız radya Allahu anhadan gelen rivayette ne Ramazanda ne de Ramazan ayının dışında 11 rekattan başka namaz kılmazdı diyor Allah Ayşe namız radya Allahu anh. Sonra Allah ر u و ل الله صلى ا a ل ه t ل r d و、e、k ل a <Am in. S 1> Artır ya Rabbi diye ne yapıyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam、e, duasında bu şekilde dua ediyor. Kardeşler burada fikih meselelerden bir tanesi şu: Uyku abdest bozucu değildir. Yani uyku abdesti bozmaz. Fakat asıl sebep insan uyuduğu zaman kendisinden çıkanı fark etmediği için, yani hades olayının kendisinden çıkan olayının bir yeri olduğu için uykuyu uyayan uyayan bir insanın tekrar kalkıp ne yapması abdes alması gerekir. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam yattığı zaman horlayana kadar uyumaya devam ediyor. Hatta ne yapıyor? Horlama sesi geliyor. Daha sonra kalkıyor. Tekrar abdest almadan namaza çıkıyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve başka bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın gözü uyur ama ne yapmaz? Kalbi uyumaz. Bu da gösteriyor ki normalde uyku abdest bozucu değildir. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bir özelliği olarak ona has bir özellik olarak onun gözleri uyurdu ama kalbi ne yapmazdı? Uyumazdı. Yani uyuduğu zaman kendisinden herhangi bir hades meydana geldiği zaman bunun ne yapardı? Farkına varırdı. Gerekirse kalkar abdestini alırdı. O yüzden asıl e, uyku e, abdest bozucu değildir. Ama nedir? Abdest bozmaya、e, sebep olan bir şeydir. O yüzden normal şartlarda uzanarak yatan, uyuyan bir insanın kalktığı zaman uyumazdı. Kendisinden uyuduğu zaman ne çıktığı belli olmadığı için ne yapması? Abdest alması gerekir. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisine has Allah Azze ve Celle'nin verdiği bir özellik olarak onun gözleri uyur fakat kalbi ne yapmazdı? Uyumazdı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Duasına başlarken Yarabim kalbime nur ver, kalbimi nurlu kıl diye başta kalbizi zikrediyor Salallahu Alaihi Vesselam. Çünkü daha önceki rivayetlerde de aktardığımız gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki muhakkak ki bedende bir et parçası vardır. Eğer o et parçası düzgün olursa bütün vücut düzgün olur. Eğer o et parçası bozulursa Bütün vücut bozulur. İşte o et parçası nedir? Kalptir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Eğer kalp nurlu olursa yani bütün hatalardan, günahlardan beri olursa bütün bedenin, vücudun yöneticisi kalp olduğu için o nur bütün azalara sirayet edeceğinden dolayı ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam işte kalptir. Bununla yani Ya Rabbi kalbime nur ver diyerek ne yapıyor? Dua ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aynı zamanda bu öyle bir nur ki dua edildiğinde. Çünkü bu günahların karanlığını giderecek bir nurdur. Aynı zamanda işte karanlık perdeleri ortadan çıkakaldıracak bir nurdur bu. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam どうだ Dua etmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kulağıma nur ver, ya, sağıma nur ver, solumdan nur ver, üzerimden nur ver, alt altımdan nur ver, önümden, arkamdan ve nurumu arttıkça arttır ya Rabbi diye ne yapıyor? Dua ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İmam Kurtubi rahimahullah bu hadisin şerhinde diyor ki kardeşlerim, Bunu diyor olduğu gibi yani zahiri gibi almak gerekir diyor. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her tarafından Allah'ın kendisine nur vermesini istiyor diyor dua ediyor. Çünkü bu öyle bir şeydir ki kıyamet günü o zulümatta karanlıklarda insanların günahları nispetinde tere boğulduğu Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesinden başka gölge olmadığı o zulümatta o karanlıklarda İşte eğer bu kabul edilirse bu nur ne yapacak? Kendisini ancak ve ancak bu、e, aydınlatacaktır. İnşaAllah. Eğer düşünün kalp nurlu olursa ne yapar? Bütün bedeni idare eder. Bütün bedene nur saçar. Eğer kalbi kulağında nur olursa ancak ve ancak Allah'ın dilediği şeyleri, Allah'ın razı ettiği şeyleri dinler. Eğer Kulağın gözünde nur olursa ancak ve ancak Allah'ın izin verdiği veya helal dediği bak dediği şeylere bakar ve bu şekilde ne yapar? Diğer organlara da bu şekilde devam eder Allah'ın、e, izniyle. Ve yine kardeşlerim hadisin şerhi ile alakalı cehalet zulümattır, karanlıktır. Ve eğer insan nurlu olursa bütün azâllarında nedir o cihalet bu şekilde gidirilir. Ve yine insan、e, şeytan kardeşlerim öne bir varlık ki insanın her tarafından vesilesi için yaklaşır kalbinde önünden sağından arkasından her tarafından yaklaşmaya çalışır. Ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam duasında öne ibareler kullanıyor ki. Önü, arkası, sağı, solu, altı, üstü ve kalbi. Ya Rabbi bana öyle bir nur ver ki önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan. Şeytan vesvese vermek için bana yaklaşamasın. Aynı zamanda bu şekilde ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam duasında bu şekilde dua ediyor. Aynı zamanda bu nurla insan hak ve batılı ayırt edebilir. Allah Azze ve Celle... Peygamber Aleyhisselatuh Sallam'ın duasında buyurduğu gibi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, her tarafımızdan bizi nurlandırsin İnşaallah. Allah'ın me, Amin ya Rabbi. Ve yine aynı konuyla alakalı rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatuh Sallam gecelerin namaz için kalktığında なので、あなたはあなたはあなたはあなたはあなた a あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあのたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた muhakkak ki bu şekilde dua etmiştir. Bizlere de ya Rabbi bu şekilde dua etme iştiyakı ver ve duası kabul edilenlerden eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Et 697 Abdullah İbni Abbas'dan radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısı namaza kalktığı zaman şöyle dua eder. Allah bütün övgüler sana mahsutsun. Sen Güçlerle yerin ve bunlarda bulunanların nuru sun. Ham sana mahsustur. Sen yerin, güçlerin ve bunlarda bulunanların Rabbi'sin. Sen haksın. Senin madin de haktır. Sana kavuşmak da haktır. Cennet haktır, cehennem haktır, kıyamet haktır. Allah'ın. Sana teslim oldum. Sana iman ettim. Bütün işlerimi sana havale ettim. Düşmanlara karşı senin yardımınla mücadele ettim ve senin rızan üzerine hüküm verdim. Önceden yaptığım. Ve yere bıraktım gizli ve açık olarak işlediğim günahlarımın bağışla. Sen benim ilahumsun. Senden başka ilah yoktur.、Sahi、evet.、Allah. Amin. Yine kardeşlerim buram buram tevhidin koktuğu bir rivayet geliyor önümüze ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam geceleyin namaza kalktıktan sonra kalkıp namaz kıldıktan sonra işte bu duaları yapıyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Duanın kabul edildiği zamanlar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce namazıyla bu şeyi taçlandırıyor ve ardından da bu güzel ibarelerle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duasını ediyor. Ve duasına başlarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duanın bir adabı olarak Allah Azze ve Celle'ye hamd ile başlıyor. اللهم لك الحمد اللهم حمد ص ن 神の神の神 ن 神の神の神の神の ا の و ا 神の神の神の神の神の神 ي 神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の ق の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神 و, و ل ك い出は、あな ي の思 ن 出は、あ د ر يا ربي أنت رب السماوات والأرض ومن ف ي ه なたの思い出は、あなたの思い出は、あなたの思い ل は、あな ن の思い出は、あなたの思 ا 出は、あなたの思い出は、あなた ح 思い出は、あなたの思 د 出は、あなたの思い出は、あなたの思い出は、 ペセンンンワデンハクトル يا ربي イアニセンンンワデティンシェイラルデヒチピッシュクルフェトメディエビッシェイヨクトル ق ا ربي ウォリカーウカハクトルイアニヤーリンピアメッキュヌセンンンンハズ ور ダギリップヘサブヴェッメピアメッキ يا ربي ブナンヘブセテウヘッテルカーディステルウォルジャンナトハクトルジャンナトハクトル يا ربي ウォ ا ر ب ح ウォルナーウォルハクトルウォルサ Cennet haktır, cehennem haktır ve kıyamet günü o gün olacak olan nizan, sırat, havuz, hesap hepsi haktır. Ben buna iman ediyorum Ya Rabbi. Ve hepsini ne yapıyor Allah Resulü Sallam gelen rivayette hepsini itiraf ediyor ve önce Allah Azze ve Celle'yi ululuyor. Ya Rabbi ben bunların hepsine iman ediyorum ve bunların hepsi de haktır. Ondan sonra isteklerini sıralıyor Hüseyin. Allahumma lekka aslamtu, ya Rabbi, ben sanatestim moldum.、Um. Yani Hak olduğunu söyleyen bir kimsenin kendisini Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehirlerine teslim etmesi gerekmez mi? Yani tamam benim kalbim temiz, şu urunda bir Müslümanlık diye bir İslam anlayışı yok kardeşlerim. Ya Rabbi ben sana teslim oldum. Yani ne kadar emir ve yasakların varsa onları yerine getirmek üzere sana teslim oldum. Yani bir köle düşünün bir köle Efendisinin bütün isteklerini ne yapmak yerine getirmek zorundadır. O yüzden ben sana teslim oldum Yarabim. Ve devam ediyor Allah Resulü Sünem. Wa bi ke amentu ve sana ne yaptım Yarabim? İman ettim. Sadece dil ile söylenen bir şey değil kardeşlerim iman. Çünkü ehlüssünnet ve cemaat olarak biz şuna iman ederiz. Yani iman denildiği zaman nedir? Allah Azze ve Celle'den gelen, haber verdiği ve emrettiği ve yasakladığı her şeyi ne yapmak olduğu gibi iman edip onu yerine getirmektir. Onunla amel etmektir. Evet. وَاَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ Ya Rabbi ancak ve ancak sana tevekkül ettim. Yani bütün işlerimde yalnız ve yalnız sana güvendim Ya Rabbi. もう一度、私たちの人生を見つけることができま ك もう一度、ت たちの人生を見つけることが ي きます。 Bütün、e, hakkı inkar edenlere karşı seni ne yaptım? Onlarla benim aramda yalnız seni hakem tayin ettim ya Rabbi. Yani cahilliyede olduğu gibi hükmü insanların koyduğu kanunlara veya bir puta veya bir şeytana veya başkasına arz etmedim. Ancak ve ancak senin verdiğin hükm'e yani meslemi sana arz ettim ya Rabbi, senin kitabına. Verasüla Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Salihamu Sullem'in Sünnetini arz ettim ve ondaki hükümlere de ne yaptım razı oldum ya Rabbi. Bütün bunları bu duada ne yapıyorsunuz Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Salihamu Sullem itirap ediyor ve tevhidi gündeme getiriyor. Ya Rabbi öyleyse fakirleyim hakdadim. Bütün bunlara ben iman ediyorum ya Rabbi. Cennetinin cehenneminin hepsinin hak olduğuna iman ediyorum. Sana iman ediyorum. Sana kendimi teslim ediyorum. Öyleyse sana tevekkül ediyorum. Bütün işlerimi sana havale ediyorum. Senin bizim aramızda vermiş olduğun hükmü de kabul ediyorum. فَغْفِرْلِي Öyleyse ya Rabbi beni bağışla. مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ Ne kadar önce işlemiş olduğum veya sonra işlemiş olduğum veya gizlediğim veya açığa vurduğum ne kadar günahım varsa öyleyse beni bağışla ya Rabbi. あなたイラーイラーイラーイラー a ラーイライラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラー a ラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイライラーイイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラー Allah a ららららら a らららららららららららららら a ららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら a らららららららららららら e らららららららら a l ららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら Evet, altı yüz doksan dokuz. Ubeydullah Ezzeraki, babası Rufa'dan anlattığına göre Uhud savaşı günü müşrikler uzaklaşıp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Saflarınızı düz tutun, aziz ve gelil olan Rabbime hamdolsun ve övgüde bulmayacağım. Bunun üzerine ashab Peygamberin arkasında saf saf oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım bütün övgüler sana mahfustur. Allah'ım verdiğin genişliği daraltacak hiçbir kuvvet yoktur. Senin uzaklaştırdığını yaklaştıracak ve yaklaştırdığını da uzaklaştıracak yoktur. Senin engellediğini verecek, verdiğini de engelleyebilecek olan da yoktur. Allah'ım rahmet ve faziletinin bereketini bizim üzerimize yay. Allah'ım senden değişmeyen ve tükenmeyen cennet nimetlerini isterim. Allah'ım ihtiyaç gününde senden nimet korku gününde senden emniyet isterim. Allah'ım bize verdiğin şeylerin kötülüğünden ve bize vermediğin şeylerin şerrinden sana tığınırım. Allah'ım Bize imanı sevdir ve onu kalbimizde süsle. Küfrü, fısıkı ve isyanı da bize hoş gösterme. Bizi doğru yolda gidenlerden eyler. Allahum, bizi Müslümanlar olarak yordur. Müslümanlar olarak diritt. Zillete ve fitneye düşmeden bizi sahih kimselerin arasına kat. Allahum, senin yolundan alıp gelen ve peygamberlerini inkar eden kafirleri kahret, onların üzerine musibet ve azabını gönder.、Hı. Ey gerçek ilah olan Allah'ım, kendilerine kitap verilen ve İslamı kabul etmeyen kafirleri de hadda et. Hı. Hı. Amin. Dua ibadettir ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da bu ibadeti en güzel şekilde hem kendini yerine getirmiş. hem de bu rivayette olduğu gibi sahabesi üzerinde de gerne getirmiştir. Sahabe diyor ki, radıyallahu anuhut gününde yani uhud savaşında artık öyle bir an ki kardeşlerim biliyorsunuz uhud savaşı hakikaten Müslümanlar için büyük bir imtihan olmuş ve Müslümanlar o gün yetmiş şehit vermiş ve şehitlerin efendisi Hazret Hamza radıyallahu anhu da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı olan ve amcası olan Hazret Hamza radıyallahu anhunun şahadet şerbetini içtiği o uhud meydanında müşrikler bir ara kendi şeylerine çekildiği zaman geriye çekildiklerinde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam hemen sahabesini çağırıyor ve arkasından saf tutmalarını istiyor ve gel,、e, önlerine geçip Allah Rasulullah Alayhi Salatu was Salam Rabbi s i Allah a h a z the v e c e l l e y b u s h k i l d e Niazaderek Kandisne Yardum Gundar m e s i n e Yardumit m e s i n e Allah h a z the v e c e l l e y Niazadurj.Ve Dua Sunda Hakikatan Uli Ibarelke Yine Hamt ila Bashdur Allah Rasulullah Alayhi Salatu was Salam Lahuma Lakal h a m d k u l u、uh. Ya Rabbi Nakadar Hamt Varsa Bea Hamtlerin Uvgularin Hepsi s a n a a t r a Rabbi Bugün maalesef Müslümanların belki de en uzak kaldığı ibadetlerden bir tanesidir kardeşlerim dua. Maalesef dua yaptığını söyleyen insanların da yaptıkları dualarında şirk ve küfür bulaştırmaları sebebiyle de duaların kabul edilme sebebi edilmeme sebeplerinden bir tanesi olmuştur insanların dualarına şirk ve küfür bulaştırmaları. Ve diyor ki Allah Rəsulü Səlam. Ya Rabbi bütün hamdler sanadır, bütün övgüler sanadır. Senin bollaştırdığını daraltacak hiç kimse yoktur Ya Rabbi. Senin uzaklaştırdığını yakın kılacak, senin yakınlaştırdığını da uzak kılacak hiç kimse yoktur. Çünkü senden başkasında güç ve kuvvet yoktur. Ancak güç ve kuvvet sahibi olan sensin Ya Rabbi. Yakın olan senin yaklaştırdığın, uzak olan da senin uzaklaştırdığındır Ya Rabbi. وَلَا وَلَا لِمَا لِمَا مُعْتِيَ مَنَعْتِ مَعْنِيَ عَوْتَيْتِ もう無理やりもない、もう無理やりもない。 おンジャスのアバス、アンハマイア、ナシハタダーケン、シュノがョキしてケ、エルビトニー・サンナル・サンナファイデー・メキチン、セニファイデー・ランドマック、サンナビル・ファイデー・メキチン、ファイデー・メキチン・ビラリー・ゲーセナル、アンジャク・アロハンディ・レディ・カダー・サンナファイデー・レビディ・レレレレーシュ、ウィニュビトニー・サンナル・ビラリー・ゲーセ、サンナビル・ザラー・メイチ・アン・サラー、アンジャク・アロハンディ・レディ・カダー・サンナファイディレー・レ Çünkü kalem kaldırılmış, defter dürülmüştür diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin ezelden takdir etmiş olduğu bir şeydir, kaderdir bu. Eğer Allah Azze ve Celle sana bir şeyi takdir etmişse onu engelleyecek hiç kimse yoktur. Eğer bir şeyi de engellemiş ise bütün dünya bir araya gelse onu hiç kimse size fayda veremez, onu hiç kimse size veremez. Ya Rabbi, ne kadar şey varsa. bize rahmetini fazlını ve rızkını genişlettir bol ver ya Rabbi ya Rabbi senden diyor bitmeyen değişmeyen nimetinden isterim ya Rabbi fakirlik gününde senden nimetini isterim diyor Allah Resulu Aleyhisselatu Vesselam şimdi Allah Azze ve c Allah Resulu Aleyhisselatu Vesselamın duası Allah Azze ve Celle'den yardım istemesi elbetteki ne yapmamış ee, karşılıksız kalmamış. Nasıl ki Allah Azze ve Celle Rasulü Aleyhisselatü Vesselama Bedir savaşında tam bin tane meleği göndererek ona yardım etmişse daha sonra Uhud'ta da yardım etmiştir. Ki Enfan suresi de dokuzuncu ve on ikinci ayet kelimelerinde Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatoussalam'ın duasına icabet ettiğini haber vererek diyor ki sizler Rabbinizden yardım istemiştiniz ve ben de sizlere bir elfin min, minel meleike turdefin bin melekle size yardım edeceğime dair söz vermiştim diyor yardım ettim diyor ve ancak bunu Allah diyor size bir müjde ve sizin kalplerinizi Mutmaîn kılmak sükunatı erdirmek için gönderdi diyor. Çünkü öyle bir meydan Müslümanların sayısı 300, kafelerin sayısı bin küsür, yani üç katı karşınızda bir düşman var. İster istemez Müslümanların kalbinde bir az da olsa bir korku meydana geliyor. Ve daha sonra Allah Azze ve Celle peymeleklerini gönderiyor ve o esnada da müminlere sahabe radıyallahu anhum'a Allah hepsinden razı olsun bir uyuklama geliyor ve o esnada Allah meneklerini indiriyor ve onların kalplerine kafirlerin kalplerine korku veriyor. Onlar korkuyorlar ve daha sonra diyor ki Allah Azze ve Celle müminlere şimdi diyor gidin o kafirlerin boyunlarını ve bütün eklen yerlerini vurun yere indirin diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim Abu Talhah diyor ki radıyallahu anhu ben diyor Uhud günü o ki Allah Azze ve Celle aynı şeyi Uhud'da savaşında da veriyor. Uhud günü diyor ben o esnada o uyku ile uyanıklık arası var ya uyuklamaya、e, isabet eden kimselerden bir tanesiydim diyor. Ben diyor kılıcı elime alıyordum kılıç uyku anında yere düşüyordu. Tekrar aldığımda tekrar uykusuzluktan yani o uyku uyuklama halinde ne yapıyordu kılıç? Yere düşüyordu diyor. İşte o anda Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Meleklerini Müslümanlar için yardım etmesi için gönderiyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına icabet ediyor. Allah Azze ve Celle. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allahümme habbeb ileynen iman Ya Rabbi imanı bize sevdir. Ve zeyyin hu fi kulubina Ve bize kalplerimizde o imanı süsle ya Rabbi. Kardeşlerim, eğer bir insanın kalbine iman girerse, bir insan imanı sever ise ve Allah Azze ve Celle de o kimsenin kalbinde o imanı süsler ise, dünyadan zerk alın mı kardeşlerim, ölümü kerik görür mü kardeşlerim? Ve onun kalbini ancak ve ancak Allah'ı zikretmek zikrullah'dan başkası ne yapmaz? Mutmayın etmez, mutlu etmez. Bazı kimseler dünyalık şeylerle sevinirken mümin asla bununla sevinmez. Eğer kıldığı bir namazı, bir gecenamazı, bir Müslüman'a yardım etmesi, bir Müslümanın ihtiyacını gidermesi, bir yoldan insanlara ezar verecek bir şeyi gidermesi, o Müslüman'a en büyük mutluluk işte bunlardır kardeşlerim. Yarın kıyamet günü karşısına çıkacak şeyler. Eğer yapabiliyorsa dünyada işte o iman sayesinde ne yapar? Ona sevinir, onu sevindirecek ancak imanı şeylerdir. Yani ahiretine yaptığı yatırımlar onu sevindirir. Ve Allah'ın bize imanı sevdir. وَكَرِّهْ اِلَيْنَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْاِسْيَانِ Ya Rabbi imanı sevdirdiğin gibi bize küfrü, fıskı ve sana isyan etmeyi Sanin emirlerine karşı gelmeyi de bize tiksindir ya Rabbi. Çünkü imanı seven bir kimse, imanın kendisine sevdirilmiş bir kimse, imanı içen bir kimse küfürden, her türlü isyandan, Allah'ın itaatinden çıkmaktan, ona günah işlemekten zevk alır mı kardeşlerim? Kerik görür, ondan tiksindir. İşte ya Rabbi bize öyleyse imanı sevdir. Her türlü küfrü, fıskı ve isyanı da bize tiksindirt Ya Rabbi diye ne yapıyor? <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duasında böyle diyor. وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ Ya Rabbi bizleri günah işleyen, haddi aşan azgınlardan eyleme Ya Rabbi. اللهم تَوَفَّنَا مُسْلِم۪ينَ Ya Rabbi bizleri ancak Müslümanlar olarak öldür. Yani Hüsnül Khateime vardır kardeşlerim. Her iş sonuca göre dir. Bizleri ölürken ancakla ancak Müslüman olarak canımızı al Ya Rabbi. Bu ahine Müslüman ve Ya Rabbi bizleri de ne yap Müslümanlar olarak yaşat? Yani biz senin Birliğine iman ediyoruz ya Rabbi, Nebîl Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyoruz ve Senin emrettiklerini yerine getiriyoruz ve bizi bu şekilde yaşat ya Rabbi. O elhecna ve salihin ve bizleri salihler zümresine kat ya Rabbi. Bu ahiretle alakalı bir şey. Eğer bir kimsə dünyadayken salih kimselerle dost olmuyorsa Salih kimselerin arasına zümresine katılmıyorsa onlarla dostluk yapıp onlarla birlikte olmuyorsa bu duayı yapamaz kardeşlerim. O yüzden ilk kimsenin dünyadayken salih kimselerle birlikte olması gerekir ki ahirette de komşusu salih kimseler olsun kardeşlerim. Ve bize utanç verici hiçbir şeyi yaşatma ve bizleri イッシビルドニ l ルクネダアーヘレトリックビルフ e n トネダービ i デレーテル k ッ z ネビズデレ e コイマイアラピーベエイヤラピーオ n ウマカテルカファ a テルディネヤソドゥナンセビリックウィカディブーナーロスュレックヤラピー ü ニンヨ Rabbi senin Resullerini peygamberlerini yalanlayan o k ン f i r l e r i hepsini アメンヤーラッビ。<Am in. S 1> Buddha、カルディステルン、ウジャーラリーマン、リジザカウアザーバック、ウザーラー、ウザーラー、アザーバンナ、ウィンドゥ、ヤーラッビ。 Yani o Yahudi ve Hristiyanlar var ya dinlerini değiştiren işte o kafirleri de katlet onları öldür ya Rabbi. Çünkü sen hak olan ilahsın ya Rabbi diye ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dua ediyor. Ve bugün de günümüzde bugün Müslümanların safı ve kafirlerin safı apaçık olan meydanlarda savaş meydanlarında cihat meydanlarında da ya Rabbi sen öldür. Seni ilâ inkâr eden peygamberlerin yalanlayan o kâfleri katlet diyarabdi oradaki mücâhid kardeşlerimize desen yardım etleye yarabbi. Allahumme amin. Allah Azze ve Celle bizlere bu duaları öğrenip güzel bir şekilde, ikhlaslı bir şekilde, samimi bir şekilde dua eden ve duasını icabet edilen kullarından ilesin. Allahumme amin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إ ل ه الا أ ن ت استغفرك واتوب إ ل ي ك و آ خ ر د ع و ا ن ا الحمد لله رب العالمين